Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Hazreti Ömer'in içtihadı ile gelen ayetler hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikle bunu anlamak için Hazreti Ömer radıyallahu anh'i iyi tanımak gerekiyor. Onun nasıl bir insan olduğunu bilmek gerekiyor. Onun lakabı Faruk idi. Yani hak ile batılı ayırt eden manasına gelen Faruk lakabına sahip idi. Gerçekten üstün özellikleri olan çok feraset sahibi sahabelerin sahabelerden bir tanesiydi. Bu elbette bu mantık, basiret, feraset sahibi olan bu insanın hayatı gerçekten bizim için Müthiş örneklerle doludur. Olağanüstü örneklerle doludur. Yani bu insanı çok iyi tanımak gerekiyor bu meseleyi doğru anlayabilmek için. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Şüphesiz Ömer hepimizden daha çok Allah'ı tanıyan, hepimizden daha çok Allah'ın kitabını okuyan ve bilen kimseydi. Hz. Huzeyfe radiyallahu anh da bize öyle geliyor ki bütün insanların bilgisi sanki Ömer'in kafasında saklı, saklıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da şöyle buyuruyor. Benden sonra bir peygamber gelseydi bu Ömer olurdu. Bu rivayet Tirmizi'de menakıb bölümünde geçmektedir. Yine başka bir iletişim Rivayette İbni Kesir tefsirinde geçiyor. Hz. Ebubekir Bekir ve Ömer radıyallahu anh hakkında İbn Abbas, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki havarisi ve iki veziri olarak tavsif ediyor. Yani İbn Abbas o ikisini bu şekilde tavsif ediyor. Hz. Ömer radıyallahu anh'in oğlu Abdullah Ömer'in bir şey için zannederim bu şöyle olmalıdır deyip de onun zannettiği şekilde hasıl olmadığı vaki değildir, diyor. Bu da Buhari'nin menakıb bölümünde geçmektedir. İşte Hz. Ömer radıyallahu an böyle bir sahabedir. Adaletin simgesi haline gelmiştir. Adalet denince akla gelen ilk isim, Hazreti Ömer radiyallahu anh'tır. İşte böyle bir insan Kur'an'ı çok güzel anlamış. Peygamberi çok güzel tanıyan, tevhidi ruhunda yaşayan bir insandı. Dolayısıyla onun ayetler hakkındaki söyledikleri, öncesinde söyledikleri Rabbimiz tarafından adeta teyit edilmiş oldu. O söylediği için bu ayetler inmedi. Ama böylesine bir insanın feraseti, uygun davranışı, inecek olan ayetlere vesile oldu, uygun oldu. Bunlar nelerdir? Hz. Ömer'in vesilesiyle inen ayetler, iştihadiyle inen ayetler. İşte makam-ı İbrahim'in namazgah edinilmesi, temiz eşlerin Peygamberimizin temiz eşlerinin annelerimizin tesettüre bürünmesi, yine annelerimizin peygamberin hanımlarının kıskançlık adına birleşmeleri üzerine onun Rabbi sizleri boşar ve sizden daha hayırlı zevcelerle değiştirir demesi ve aynı çizgide ayetin gelmesi, aynı bu manada ayetin gelmesi. Bedir esirlerine ne yapılacağı hakkında, istişare esnasında arz ettiği görüşü, yani Enfaz Suresi 67. ayette geçtiği üzere. Meşhur münafık Abdullah İbni Übey bin Selul üzerine Hz. Peygamber'in cenaze namazı kılmamasını istemesi, Tövbe Suresi 84. ayette bu bildiriliyor. İçki hakkında kesin ve net bir hükmün gelmesini istemesi. Bu da Maide suresi 90. ayette geçiyor. İnsanın yaratılışını anlatan ayeti ilk defa dinlerken Allah'ın kudretine hayranlığın ifadesi olarak kendinden geçip ayetin fezdekesini aynen söylemesi. Bu da Minun suresi 14. ayette geçiyor. İlk hadisesinde yani Peygamberimizin eşine Hz. Aşe annemize iftira atıldığında kendisiyle istişare eden Hz. Peygamber'e bunun bir iftira olduğunu söylemesi yani zina iftirası atılmıştı. Bunun bir zina iftirası olduğunu söylemesi ve aynı ifadelerle ayetin nuzulü. Bu da Nur suresi 16. ayette geçiyor. Ee, yine Hz. Peygamber'in hükmüne razı olmayan kişi öldürmesi bunun üzerine Hz. Ömer'in haklılığına dair ayet inilmesi. Nisa suresi 65. ayet. Cibril'e bizim düşmanımızdır diyen Yahudilere karşı Hz. Ömer'in söylediği aynı sözlerle ayetin nazil oluşu bu da Bakara suresi 98. ayet. İşte kardeşlerim Hz. Ömer'in İştehadi ile inen ayetler bu şekildedir. Allah ondan razı olsun. O gerçekten büyük bir insandı. Büyük hizmetleri dokundu, büyük faydaları dokundu İslam adına ve aşireyim ve şeredendi. Daha dünyadayken cennette müjdelenen on sahabeden bir tanesiydi. Allah ondan razı olsun.